Muhammed abi bu hafta intihar eden birisi Burak, edecekmiş yani, kafayı seyirmiş, pimi çekmiş atlayacak böyle. Tam hayalhanenin sohbetlerine, videolarına denk geliyor. Olay Mersin'de gerçekleşiyor. E nasıl denk geliyor abi? E bizim arkadaşlar her hafta sonra 15 tane abi çayı alıyorlar öyle değil mi bu? Kaç kişi çıkıyorsunuz kardeşim? 10 kişi. Kaç broşür, stiker, yapışkan değil mi? Sürekli alıyorsunuz. Sahildeki arkadaşlara hem çay ikram ediyorsunuz, biliyorsunuz abi bu işin damarı çaydı. Hem çay ikram ediyorsunuz hem tebliğ ediyorsunuz. Nereden? Pozyudan başlıyorsunuz, Mezitli'ye gidiyorsunuz, Limonlu'ya gidiyorsunuz. <gülüyor> <musun>? <gülüyor> bir şey mi oldu? <gülüyor> ya yani limonlu da tebliğ. <gülüyor> limonlu da yapmayalım abi tebliğ. <gülüyor> Oraya gidemiyoruz şimdi abi. Bir, üç, iki, <gülüyor> <gülüyor> abi bak <gülüyor> arkadaşlarla <gülüyor> sen resmi sen gitmeyelim. <gülüyor> Ama limonlu'na <alayım> da yumarlanıyor. Dört piyano ya nasıl ilan? Bakın ne kadar güzel bir şey var. Ne var bunda seninle bu arada sen ya oraya tebliğ oraya gidelim mi tebliğ bırakalım mı? Biksir. <gülüyor> Biksir <gidin> abi. <gülüyor> Abiler sonunda da çok güzel meyvelerini görüyoruz. Elhamdülillah. Bugün biraz Bugün biraz beyin fırtınası yapacağız Zeynel abi. Hazırsın değil mi Muhammed abi? Biraz zekanın fakültelerini biraz yardıracağız bugün. Niye abi? Bir araba alırken ne mak Az kullanılmışı. Değil mi hocam abi? Birçok şeyin az kullanılmışı var ama beynin öyle değil abi. Beynin biraz fazla kullanılmışı var Turgay abi. Fazla kullanılınca ne oluyor abi? Hani böyle eltiler kavga eder ya. Beyninde böyle fakültelerinde Elti kavgası gibi onu mu yapalım, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım, niye abi? Şeytan korteksine rahatça giriyor, seni dünyada oyalayacak hangi bilgi zihninde varsa çat fıtbolmacı. Çat! Eski aşkını nereye unuttun? Çat! Oğlum bir kupon yapalım lan tutarsa zengin oluruz. Değil mi abi? Ama hiç şunu demiyor çat! Lan bu kadar kaza var ne olacak bunlar? Bunu demiyor. Niye abi? Çünkü Kur'an'la evlenmemiş bir zihin Başka gezegenden yata geçiş yapmış bir adam gibi oluyor abi. Yani o adam dünyaya esas geliş amacına uygun davranmadığından dolayı çok büyük iş tepkiler verebiliyor. Benim yine böyle bir tane hatıram var. Ta 10 yıl önce abi bir tane arkadaşım düşün. Benim yaşa düşün, 10 yıl öncesini düşün. Fatih hangi vakam olabilir? Aşk vakasıyla. Benim bir tane arkadaş abi böyle deli gibi tutkulandı bir tane. 10 yıl ama abi 10 yıl uluslararası anlaşma gibi var. Kina sözleşmesi yapılıyor 10 yıl 10 yıl. 10 yıl çocuk abi böyle yanıyor deli gibi işin bir kötü yanı var bak harun haram şeylerine denklemine bakın ve işin kötü yanı ablamız da 10 yıldır başkasıyla beraber çocuk ilişkinin manevi kirlmesi gibi Ne nasıl bilecek diye abi çocuğu ne zaman görsen fazla yüzün fazl geliyor çocuktan yani kulağına ezanı sen değil diyeceksin ben okumuş iş çocuk... abi sürekli yüzün sürekli yüzün düşünürsün 10 yıldır bir şey bekliyorsun. Abi tabi buluşuyoruz, denk geliyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz böyle. Çocuk böyle ne zaman kendini kötü hissetse kardeş, Türkçe okuyor. Sonra, sonra bakıyor, sesi daha kötü susuyor. <gülüyor> abi en sonunda çocuk böyle 10 yıllık süre zarfında, aydın, tokat, yiye, yiye, yiye, yiye. Çocuk sonucu anlıyor abi. Ve işin şöyle bir felsefesine çıkarıyor. Diyor ki abi. vallahi K.K. Mehmet. Benim hale elhamdülillah. Ya Japonlar ne etsin? Nere baksalar eski servis. <gülüyor> Abi her çıkarım için on yıl tokat yemek şart mı? Şart değil. Bazı çıkarımları zihnimizi Kur'an'la evlendirdiğimde on yıl değil mesut. Bir günde bile bulabiliriz. Peki nasıl olacak bu? Abicim aklı müftü yapacağız. Kalbimizi imam yapacağız. Vücudumuzdaki bütün hücrelerde cemaat yapacağız. Ve onları Kur'an'ın hakikatine doğru sevk edeceğiz. Zamanında İnsanların Togay abi böyle uzun yıllar, aklını karıştırmış, rahat hareket ettirememiş bir mesele var. Bugünkü konumuz. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayattaysa gören var mı? Duyan var mı? Eden var mı? Abi neden peki problem oluyor Hızır aleyhisselam bu, bu, bu meselesi Fatih? Çünkü Kur'an'da Hızır aleyhisselamın ismi geçmiyor Mesut biliyor muydun bunu? Sadece Keyf suresinde <gülüyor> katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kuldur diye bahsediyor. Ve ulema da şerh ediyorlar abi. Bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Ama bir kısmı daha münafi şerh ediyor. Diyor ki hayır Hızır Aleyhisselam yaşamamıştır diyor. Ama birçok ulemaya göre özellikle Bursa Ulu Cami'nde veriyorum yorum diyor. Yazıyorsunuz abi. Bursa Ulu Cami'nde tanıdıklar var görmüş. Tam sabah namazı vaktinde orada vav var ya. Tam vavın önünde abi namaz kılıyormuş ekseriyette ve şöyle selamlaştığınızda elinin şu parmağında kemiği yok diyorlar abi yani birinin kemiğini kırmayın da sen <gülüyor> hızırınız var değil yok diye bahsediyorlar abi e tabi insanlar bu noktada ihtilafa düşmüşler acaba onların dedikleri doğru mu? Hızır Aleyhisselam var mı? sağ mı? yaşıyor mu? gelin şimdi biz bu konuyu böyle iki dakikada Allah'ın izniyle insanlığını halledelim abi niye şimdi halledelim? çünkü Turgay abi bu iş Yaşlanınca çok zor. Hele kabirde gözün yaşlanınca hiç halledilmez noktalara gelebiliyor. Şimdi iki dakikada üstadın şergiyle başlayalım abi. Birinci sual. Meselemiz neydi? Hızır, Hızır, Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam. Var mıdır? Var mıdır? Hayatta mıdır? Yaşıyor mu? Yaşıyorsa nerede? Gören var mı? Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı muhim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Böyle bir zümre varmış Fatih. El cevap, hayattadır fakat hayatın mertebesi 5'tir. Bak şimdi Hamza abi yavaş yavaş problem çözüyoruz. Bizim bildiğimiz mertebe bedir abi kaç tane? İki tane. Ya ölüdür, sıkarım ölür ya da diridir öyle değil mi? Ama aslında öyle miymiş Muhammed abi? Değil abi. Burak kaç mertebe varmış? İki. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu soruyu bundan yazmışlar. <gülüyor> aslında kaç mertebe vardı abi? 5 <gülüyor> tane mertebe var. Sıkıcı taraftayız. Başlıyoruz abi 5'ine. İkinci tabakayı hayat, bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyetlenir. Birincisi hangisiymiş Muhammed abi? Evet. Bizim yani evet. tam Murat değil ama biz kalanımız. Birinci yaşayan, insan diri, nefes alı, yok şansız olur. Biziz yani. İkinci tabakayı hayat. Kaç tabaka hayat varmış kardeşim? Beş tane. Birincisi hangisiymiş? Biz insanlar değil mi? Bizim gibi. İkinci tabakayı hayat, Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamındır. Onlar kaçıncı tabaka Turgay abi? İkinci tabaka. Bak şimdi Turgay abi. Şöyle konuyla belki tam örtüşen bir örnek olmayacak ama biraz aklı yarayabilir diye bak bir konu düşünelim. Biz şimdi üçüncü boyutta yaşıyoruz değil mi abici? İkinci boyutta yaşayan bir şey düşünelim. Ne düşünelim? Bu sayfayı görüyor musun Hamza abi? Bu sayfanın şurada bir uzunluğu var. Doğru mu? Şurada da bir uzunluğu var. Doğru mu? Bu iki boyut etti. Doğru mu Fatih? Abi şu kalınlığına sıfır sayın. Sıfır saymazsak üçüncü boyut olur. Sıfır saydık abi, iki boyut oldu. Baştan alayım mı abi? Şurada bir uzunluk var, doğru mudur? Şurada bir uzunluk var, doğru mudur? Kalınlığı var mı Bahadır? Kalınlığı yok, sıfır. İşte bu iki boyutlu düzlem oldu. Benim kalınlığım var değil mi abi bunların haricinde? Ben üçüncü boyuttayım. Şimdi abi sizin burada gördüğünüz harflerin her biri Ali, Veli, Ayşe, Osman olsun. Şuradaki harfin, şuradakini görmesi için boşluklardan geçmesi lazım. Doğru mu Muhammed abi yoksa diğer harflere çarpa? Bizim hayatımız gibi, sizin Fatih abi oraya gitmeniz için değil mi, birilerinin arasından geçmeniz lazım, yoksa çarparsınız. Buradakinin, şuraya ev yapması için şu maddeleri kullanması lazım, buradakinin başka bir şey yapması için, şu mesafe yolu yürümesi lazım vesaire. Doğru mu abi? Bizim şu anki hayatımız gibi. Baştan alayım, sonuca bağlayayım. Burası kaçıncı boyuttu? Cihaz ikinci boyuttu. Ben kaçıncı boyuttayım? Üçüncü boyuttayım. Peki üçüncü boyuttan bir tanesi, çat diye beş olsa? ...ve o beş taneyle birden bunlara aynı anda müdahale etse... ...şu an Mehmet beş tanesinin hayatına müdahale ediyor değil mi abi? Aynen öyle de... Hz. Aleyhisselam'ın boyutu... ...bizim daha üstümüz olduğundan... ...nasıl bir Mehmet... ...ikinci boyutta beş yerde oluyor... ...o da daha üst boyuttan... ulu Cami'nin bütün kapılarında aynı anda olabiliyor. Oldu mu abi? Abi aynen bu şekilde... Bir boyutu farklı düşünebiliriz. Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttirler. Serbest demesinin sebebi bu. Onlar için zaman ve mekan bizim gibi sınırlı değil. Neden abi? Çünkü daha üst boyutta oluyorlar. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Hangi hayattan bahsediyoruz kardeşim? Hangisinden bahsediyoruz? İkinciden değil mi? Kimin hayatı oluyor? Hızır Aleyhisselam'ın hayatı olur. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet, yani sınırlı Bedir abi değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler. O zaman bazen aramızda olabiliyor mu? olabiliyorlar mı fatih? Bizim gibi yiyorlar, bizim gibi içiyorlar. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir Yusuf abi. Yani bizim hayatımıza karışıp bazı dersleri verebilmek için bir kılığa girebilirler. Kur'an'da da Musa aleyhisselama bahsi geçiyor değil mi Hızır aleyhisselama? Ama onlar bizim gibi mecbur değiller. Şimdi anladık ki onların hayatları bizimkisine hiç benzemiyor değil mi Yavuz? Yani He neyse seninkisine hiç benzemiyor. Peki onların hayatlarının olduğuna bir de ispat isterim ben Fatih. Bu kadarı beni tatmin etmedi. Ve ispat geliyor. Tevatür derecesinde ehli şuhud ve keşif olan Evliyanın, masum ispatımız kim oluyor? Evliya. Hazreti Hızır ile maceraları bu tabaka hayatı tenvil, nurlandırır ve ispat ederler. Bizim delilimiz kim oluyor abi? Evliyalar, asfiyalar. Muhammed abi. Kosyu'da bir tane dükkan açacak olsam, ailenden 10 tane kişiyi getiriyorsun ve sana diyorlar ki Muhammed sakın buraya dükkan açma diyorlar. Ardından diyorsun ki yahu benim bu işten almayan birkaç arkadaşım ahbabım var, Burak'ı alıyorsun, Barış'ı alıyorsun, Mahsun'u alıyorsun ve pilkisi bir raporu çıkarın diyorsun. Onlar da diyor ki abi bu bölge ölü bölge sakın buraya dükkan açma diyor. Diyorsun ki ulan tatmin olmadım. bir de bu işi yapan birini başka şehirden getirin diyorsun. O adamlar da geliyor 10 kişi abi ve sana diyorlar ki Muhammed buraya sakın dükkan açma burası iş yapmaz. Açar mısın dükkanı? 30 kişinin aynı cümleyi söylemesi bizim için bir ispat ve tasdik olur. Doğru mu Turgay abi? Peki 30 kişi aynı cümlede mütafık kaldığında tasdik oluyoruz da bahadır! Milyonlarca evliya ve asfiyat! Biz Hz. Hızır'ı gördük diyorlar. Nasıl tatmin olmayacağız? Ve devam ediyor. Çok tatlı bir yere gidiyor. Hatta, makamat velayette bir makam vardır ki, belirlik makamını... Mertebeleri var abi. Makamı Hızır tabir edilir. Hızır makamı. O makama gelen bir veli, Hızır'dan ders alır. Makama bak. Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat, bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Bak abi olaya bak. Bu evliyalıkta Bedir abi bir makam var. Hızır Aleyhisselam birebir ders alın. Düşün. Birebir ya olaya bak. Bak ben hatırladığım kadarıyla anlatayım görüşmemizin. Hızır. <gülüyor> ben de Burak Hocam bilir. Evliya Allah'tan zaten. Abi böyle bir makam var. Baştan özetleyelim. Sorumuz neydi kardeşim? Neyi konuşuyoruz biz? İsim neydi? Sercan. Sercan neyi konuşuyoruz? Ana konumuz neydi? Hızır, Hızır. Yaşıyor mu? Hayatta mı? Değil mi? Peki bizim ihtilafa düşme sebebimiz var. Neydi? Beş farklı hayat var. Birincisi hangisiydi Sercan? Bizim hayatımız. İkincisi hangisiydi peki? Hızır Aleyhisselam'ın hayatı. Üç hazır mısın? Üç geliyor. Üç. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır. Beşeriyet levazımatından tecerrüt ile soyutlanarak, melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesmederler abi. İsa Aleyhisselam. Biliyorsunuz abi, İsa Aleyhisselam'ın havalileri var ve Yahuda, diğer adı neydi Fatih? Judas diyorlar değil mi? Yahuda bunu ne yapıyor? İspitliyor. İsa Aleyhisselam'ı ispiyonluyor, böyle böyle faaliyetlerde bulunacak diye Bedir abi ve İsa Aleyhisselam'ı yakalıyorlar. Tam İsa Aleyhisselam'ı yakaladıklarında ne oluyor? Cenab-ı Allah, İsa Aleyhisselam'ın ruhunu göğe çekiyor. Ve Judas'a ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'ın suretini giydiriyor. Yani o çarmıha gerilen ve zulüm görülen kişi var ya, İsa Aleyhisselam'ı ispiyonlayan Yahuda ya da, ya da diğer ne Judas'tır. Yoksa İsa Aleyhisselam nerede Fatih Aleyhisselam'da? Göğe çekilmiş vaziyette bir meleki hayat yaşar gibi duruyor. Bu da abi üçüncü hayat mertebesi oluyor. Bak olaya bak. Dördüncü hayat mertebesi. Bura çok fena. Hepimizin doğasında geçiyor. Hepimizin. Hangisi de? Şehir şehir. Süper. Şu eda hayatıdır. Şehitlik. Sayıp Bura çok zevkli. Nasıl Kur'an'la, Kur'an'ın katil emirleriyle, şehidin ehli kuburun yani normal ölen kabir ehlinin felkinde. Daha üstünde bir tabakayı hayatları vardır. Bu dördüncü. Evet, şehit dünya hayatını hak yolunda feda ettiği için. Şehit ne yapmış para? Ne yapmış para? Hak yolunda feda etmiş. Bak bunun için ücrete bak. Bunun için cenabı Hak Kemal-i Kerem'inden onlara dünya hayatına benzer. Bak neyi feda ediyorsan ona benzer bir mukavele de bulunuyor. Fakat, kedersiz. Zahmetsiz bir hayat alemi berzahta onlara ihsan eder. Bakara 154 diyor ki: Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz farkında olmazsınız. Bakalım şimdi düşün. Nasıl bir fark var onu bir anlayalım. Bir şehit hayatı var, bir de normal Kabileyle hayatı var. Peki bunların farkı nedir? Değil mi Burak? Yani şehitlik makamının daha yüksek olduğunu biliyoruz ama farkı nedir? Bak, dünya hayatını düşün abi. Tam mutlu olacağın bir an gelir abi. Ulan mutlu olayım, bir eğleneyim dersin. Çat diğerine elektrik faturasını veririm ben 250 milyon sanki evde pikachu besliyorsun. Ulan bütün hüzün böyle bütün günün derbat gider. Öyle değil mi abi lan? Sükür <gülüyor> mü elektrik faturası mı Daha sonra dersin ki, madem dünya böyle adam gibi hüzünleneyim dersin. Geçersin odana, açarsın arabeski, tam kafayı koyarsın, anneni evinde soyar getir. Bu zaten da mı sahip Daha sonra parayı bulursun abi, bahçeyle ev alırsın. Ulan dersin evde eşyalı, değerli şeyler var, kapının önüne köpek uyuyun dersin, köpeği çalalım. <gülüyor> rüya hayatı böyle abi. Yani tokat yemediğin bir yer yok. Peki rüya hayatına gidelim abi. Bak düşün, rüyada kaptırmış gidiyorsun abi. Dünya aleminde 5 dakika, yani şahadet aleminde 5 dakika, rüyada yıllar gibi geçtiği oluyor Turgay abi. Çocuksun rüyada, birden büyümüşsün, Amerika'dasın, Moskova'da e, armut yiyon, Almanya'ya gidiyorsun keviliyorsun. yiyon. Ülke bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Sivirya'ya gidiyorsun çay içiyorsun. Niye? Soğuk çünkü. <gülüyor> abi sürekli geziyorsun. Şahadet aleminde 5 dakika, rüya aleminde sürekli abi. Ay'a çıkıyorsun, nane ekmişsin, naneyi aydan alıyorsun, çayına koyuyorsun dünyada işte hanımına sunuyorsun falan pişmeden neler neler. Şimdi abi burası çok önemli ben bazen bunu hissederler de var rüyada rüyanın rüya olduğunu hissediyorum abi diyorum ki aa rüyadayım diyorum ve hissettiğim anda lezzeti azalıyor abi çünkü diyorum ki ya uyanacağım birazdan bak şimdi neyi konuşuyorduk,kabil ehliyle şehitlerin farkı nedir? Kabileli ehli kabir hayatında mükemmel lezzetli anlar yaşarlar ama biteceğini fark ederler. Şehitler ise hiç bitmeyecekmiş gibi lezzet almaya katlara katlara devam ederler Farkanladın mı abi? Ve bu yüzden lezzetleri katlanarak artar. Mükemmel bir fark. Kim istemez Allah yolunda şehit olmayı? Ve Turgay abi illa kurşun yemene gerek yok. Kalbinde samimane, şu komşum Allah'ı bilmiyorsa onu anlatacağım. Allah'a ulaştı, Allah'ın ismini ulaştırmak için ne kadar proje gerekiyorsa onu yapacağım. Gerekirse sahillerde gidip proje üreteceğim. İnsanlara çay dağıtıp anlatacağım. Yani aklımda senden başka hiçbir şey olmayacak ya Rabb. Derdiyle Ayan taşa takılıp ölse inşallah şehit olma ihtimali çok yüksektir abi. Kim istemez böyle bir makamı? Bak şu ana kadar okuduklarımız çok üstünde ve şurası çok garip abi. Buna çok garip. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Bak şehit oluyor değil mi Fatih? Hissediyor mu şehit olduğunu? Hissetmiyor şimdi bu nasıl bir olay abi? Yalnız kendilerinden daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Cemali saadetle nasıl bir saadet? En son noktada olgunluğa ulaşmış. En üst noktada saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki ayrılık, acısını hissetmiyorlar. Abi öldüğünü hissetmiyor bak. Bak düşünsene, mesela bir kurgu yapalım. İnşallah doğru olarak tutar kurgumuz Turku hazır mısın? Bak düşün abi, bir tane hak yolunda cihada gitmişsin abi. Cihatta da şu böbreğinden çay yemişsin Fatih. Çat diye çevirmişler. Orada da inşallah şehit olmuşsun. Şimdi ölen adam öldüğünü hissediyor muydu abi şehitken? Hissetmiyor. O zaman şöyle olabilir, tam adam bıçağı uzatacakken çap tutuyorsun, e bir kıvırıyorsun abi, adama yavuşuyor. Aldından diğer düşman odaları geliyor, o ayırı tokatlıyorsun abi. Kurşun geliyor böyle yapıyorsun, füze atıyorlar, kafa atıyorsun, böyle al ayır, dağıtıyorsun abi. Daha sonra abi düşmanların hepsini yeniyorsun. Ülkede ne kadar fesat adam varsa, en ufak bir tane yalan söyleyene kadar kalmıyor, bir tostanesi tenini rahatsız etmeyene kadar ülkenin gelişimini sağlıyorsun, Sürekli güzelliğe gidiyor, sürekli güzelliğe gidiyor. Bütün insanlar tam Kur'an alakalı ahlaklanıp mükemmel derecede kaliteli bir hayat yaşıyor ve sen hala öldüğünü hissetmiyorsun. Nasıl oldu filmin devamı? Böyle şehit olmak istemez misin? Çekti böyle ya, öldüğünü hissetmiyorsun. Ya bunlar benim varsayımlarım ama böyle de olsa fena olmadı yani. Evet abiler, özetleyerek son mertebeye geçeceğim. Hamza abi esas konumuz neydi? Hızır aleyhisselam yaşıyor mu hayatta mıdır? Peki bu yaşamada, ismi neydi kardeşim? Tunağın. Tunağın kaç tane hayat mertebesi vardı? Beş. Birincisini hatırlıyor musun? Bizim hayatımız. Evet. İkincisi hangisiydi Tunağın? Hızır Aleyhisselam'ın hayat. öyle değil mi? Fatih üçüncü hangisiydi? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Kadreti İhsan'ı, çok güzel. Abi dördüncüye hatırlıyor musunuz? Şehirdik şey, şey, şey. makamı. şimdi geldik beşe. Beşinci tabaka, <gülüyor> ehli i kuburun hayat-ı ruhanileridir. Yani kabir ehlinin Fatih. Ama bize kabir deyince bir içimiz kararıyor sanki. Bak abi insanlar sürekli bilinçaltı yönlendiriyor insanları. Seni bir saniyede cevap verdiğin bir olaya göre saatlerce zihninin düşündüğü oluyor. Şöyle ki mesela evde oturmuşsun ve birden aklına şu geliyor bedir abi ya o hayal haneme acaba gitsem mi sohbet var mı mi diyorsun. Bak bilinçaltı sahipti neler diyor neler bak iyi dinle. Hayal haneme girdiğimde tatlı bir sima beni karşılamıştı. Ardından bir cümle daha ediyor. Hayan hanemde çok hoş bir kavun kokusu vardı, bir cümle daha ediyor. Işıklar gözümü rahatsız etmiyordu, bir cümle daha ediyor. Onun çayın karanfilli ve çok güzel kokuyordu, bir cümle daha ediyordu. Ya orada bir Ali abi var, onun güzel yüzünü görmeyi çok hasretle beklerim, bir cümle daha ediyor. Orada namaz kıldım, hala ayak kokmuyordu. Bak hepsini söylüyor, inan bana, bir cümle daha ediyor. Ya orada böyle bir saat uzun olmadığından, 20 dakika olduğundan dolayı çok sıkılır miyim, sıkılmaz mıyım diye düşünmüyorum, bir cümle daha söylüyor. Oradan çıktığımda uzun süredir görmediğim bir abim var onunla hep denk gelip çorba geçiyoruz. Abi bunun gibi yüzlerce düşünceyi düşünüp sana tamam gidelim diyor. Bir saniye nasıl çalışıyor bilinçaltı? Acayip değil mi abi? Bir saniyede cevap kaydımızı zannediyoruz ama içeride acayip bir döngü devam ediyor. Abi aynen öyle de ölüm kelimesi geçince Fatih abi bilinçaltımız hep magazine odaklıyız ya. O öldü mahvoldu, bu öldü kahroldu, aman bunları kaybettik sanki sonsuz ayrılacak gibi. Değilim abi tabi insan üzülür, insan üzülebilir ama isyana gidemez ve isyana meyletecek hamleler de yapamaz. Çünkü biz buraya ölmeye geldik abi. Hakkıyla ölmeye. Cenabı Allah nasıl istiyorsa öyle ölmeye geldik Bedir abi. E ama ölüm zihinimizde böyle mi? Biri öldü vah ne yapacağız, Öbürü öldü vah ne yapacağız. <gülüyor> Neden abi? Magazinden dolayı. Düşsene 15 yaşından önce ölmüşse eğer otomatik cennete gidiyor. Biz ne yaparız? En çok onlara isyan ederiz. Tekrar diyorum, normal üzülenleri kastetmiyorum tabi üzülür insan. Ben isyana çıkanları kastediyorum. Buradan şunu çıkarabilir miyiz abi? İsim neydi? Onu bilinçaltımıza ölümü kötü kazımışlar. Hiç Kur'an'ın bahsettiği ölüme benziyor mu, benzemiyor mu bakalım abi. Ehli i hayatı hayatı ruhanileridir fakat... Ölüm tebdil-i mekandır. Mekan değişikliğidir. Toprağın altına koyduğun bir tane gül tohumunu düşün. O gül tohumu toprağın altındaki dar, karanlık, sıkış fıkış ortamdan... Birden güneşle arkadaş olacağı, yağmurun her gün onu ziyaretine gelip üstüne okşayacağı, yanındaki diğer çiçeklerin ona ahbaplık edeceği, otların, çimenlerin, onun en sevdiği renklerde giyineceği bir ortama çıkması ne oluyor Muhammed abi? Bir mekan değişikliği oluyor. Öldüğünde de bu dar hapishane gibi olan dünyadan ahiret gibi geniş mekana geçmek hiç kötü olabilir mi? Çünkü ölüm bir mekan değişikliğidir. Çünkü ölüm bir vücut değişikliğidir. Sen minnacık çekirdeğe benzeyen bir tohundun ama toprağın altında öldün ve öldükten sonra tekrar dirilip nevşinema buldun. Senin divan edebiyatında o gül yapraklarının her birine şiirler yazıldı. Kimisi senin yapraklarını aldı, reçelde kullandı. Kimi senin yapraklarını aldı, parfüm sanayinde kullandı. Kimi senin açmamışına gonca gül dedi ve şiirleri doldurdu. Sen minnacık çekirdeğe benzeyen bir bedenin varken, İnanılmaz güzellikte ve kendi savunucu dikenlerini süngülerini etrafına almış, giydirilmiş, acayip bir vücut değişikliğine girdin. Bir insan buna kötü diyebilir abi? Sürekli deforme olmuş, böbrekte sorun çıkan, dizde sorun çıkan, böyle bir vücuttan, o gül gibi bahsettiğim, çekirdekten mükemmel bir vücuda geçtiğinde. Ulan her gün diyor çat kollar çıkıyor öyle. Öyle bir vücudu istemez misin abi? İstemez misin? Ölmen gerekiyor. Vücut bir mekan değişikliğidir ölüm. Çünkü ölüm bir kıyafet değişikliğidir. Çünkü ölüm bir paydostur. Bu dünyada aceleyle yaptığımız, sürekli ödemesine yetişmeye çalıştığımız Ömer. Yahu şu üniversiteyi bir kazanayım. Kazandım. Yahu bir bitireyim, bitirdim. Ulan bunun KPSS'si var. KPSS'yi halledeyim. E devamında bir evlenmen lazım. Çocuk var, çocuğun düğünü derken derken abi gözünü bir açmışsın. Kabirde uyanıyorsun. Ama öldüğünde ne oluyor? Elektrik faturası çıplayıp Artık beni illenmez ki. Paydos. <gülüyor> Hepsi bitti. Neden? Çünkü ölüm bir paydosdur. Çünkü bize ölümü Kur'an'ın anlattığı gibi anlatmadılar Zeki. Anlatmadıktan kabir ve berzah alemi bize hep ürkütücü geldi kardeşim. Eğer bu soruları istiyorsanız, Allah razı olsun gelip burada sohbetleri dinliyorsunuz Burak. Ama bu fragman, bu kitabı mutlaka ve mutlaka okumanız lazım. Yusuf Abi niye okumalıyız? Çünkü güneşin çıktığı yerde yıldızla yol bulunmaz kardeşim. Okumadan çok az faydası olacak inanın. Allah razı için el madiya.